Anton Çehov Hikayeler Soyunun Son Türü Güzel bir bahar sabahıydı. Süvari üsteymenliğinden emekli, toprak ağası Dokukin'in evinde konuk olarak kalıyordum. Ninesinden kalma iki koltuğa oturmuş, miskin bir şekilde pencereden dışarıyı izliyorduk. Yapacak hiçbir şey bulamıyorduk. Bu durum canımızı çok sıkıyordu. O esnada Dokukin... ''Can sıkıntısından ne yapacağımı bilmiyorum, Allah kahretsin.'' diyerek kendi kendine söyleniyordu. Ben de tekrar uyumayı düşünüyordum. İki dost, ne yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Uzun bir süredir temizlik yüzü görmemiş camlardan durgun doğayı seyrederken bir kıpırtı dikkatimizi çekti. Avlu kapısının arkasındaki geçen yıldan kalma yaprak yığınının tepesinde bir horoz duruyordu. Bir sağ, bir sol ayağını kaldırıp duruyordu. Birden kanat çırpmaya başladı. Sanki arı sokmuşçasına havaya fırladı. Dokukin bu duruma gülmeye başladı. Başını bana doğru çevirerek, ''Galiba biri geliyor. Umarım bize geliyordur. Böylelikle can sıkıntısından da kurtulmuş oluruz.'' dedi. Horoz bizi yanıltmamıştı. Avlu kapısından önce yeşil hamutlu bir at başı, sonra gövdesi, ardından açılıp kapanan örtüsüyle bir böceği andıran, Büyük, çirkin ve simsiyah bir yaylı arabası göründü. Araba avluya girince ağır ağır sola döndü. Gıcırdayarak ahıra yöneldi. Arabanın içinde iki kişi vardı. Biri kadın, diğeri de çelimsiz bir erkekti. Dokukin korku dolu gözlerle yüzüme bakarak alnını kaşıdı. Öfke dolu dudaklarından şu cümleler döküldü. Allah kahretsin! Dertsiz başıma dert açıldı. Rüyamda gördüğüm fırın hayır alamet değilmiş. Ne var? Gelenler kim? Dokukin hışımla yerinden kalktı. Odanın içinde sinirli sinirli dolaşmaya başladı. Bu uğursuzları görür görmez kalbim sıkıştı. İnsan kız kardeşini sevmez mi? İşte, görüyorsun, sevmeyen de varmış. Onunla karşılaşmaktansa ormanda azılı bir haydutla burun buruna gelmeyi tercih ederim. Dur bir dakika, parlak bir fikrim var. Gidip saklansak nasıl olur acaba? Nasıl olsa Timoşka bir yalan bulur, toplantıya gittiğimizi söyler. Dokukin birkaç kez Timoşka'ya seslendi. ''Ancak saklanacak vakit bulamadık.'' Aynı anda holden sesler gelmeye başladı. Kalın kadın sesiyle ince erkek sesi birbirine karışıyordu. Kalın kadın sesi erkeğe, ''Çabuk eteğimin kıvrımlarını düzelt. Sana söylediğim pantolonu yine giymemişsin.'' diyordu. İnce sesli erkekse, ''Unuttunuz mu? Lacivert pantolonumu amcanız Vasili Antipiç'e vermiştiniz. Kışa kadar da benekli pantolonumu giymemi söylemiştiniz.'' ''Şalınıza askıya asayım mı?'' diyordu. Birden kapı açıldı. Odaya önce kırk yaşlarında bir kadın, hemen arkasından kısa boylu, sıska bir adam girdi. Kadının üzerinde mavi, ipek bir elbise vardı. Şişman, uzun boylu, kırmızı yüzlü ve çilliydi. Kendi kendime, ''Aman tanrım bu ne çirkin bir kadın, Dokuki'nin hoşlanmadığı kadar da varmış.'' dedim. Küçük adımlarla yürüyen adamın üstünde ise benekli, dar bir redingot, bol bir pantolon... Kadife bir yelek vardı. Dar omuzluydu. Kızarık burunlu bu adamın yeni tıraş olduğu her halinden belliydi. Yeleğinin önünde incecik, altın bir saat gösteği sarkıyordu. Adamın giyiminden, hareketlerinden, kızarık burnundan ve çelimsiz bedeninden kölelik derecesine varan bir ezilmişlik ve ürkeklik akıyordu. Kadın hışımla içeri daldı. Bizi görmezlikten gelerek doğruca kutsal tasvirlere yürüdü. Orada İstavros çıkarmaya başladı. Kocasına dönerek... ''Hadi sen de istavroz çıkar.'' dedi. Kırmızı yüzlüğü çelimsiz adam ürktü. Eliyle göğsünde haç işareti yaptı. Kadın duasını bitirince Dokukin, ''İzin verirseniz sizi tanıştırmak istiyorum.'' dedi. ''Ablam Olimpiyada Yegorovna Helikina eşi Dasiyev Andriyç. Bu da yakın arkadaşım.'' Olimpiyada Yegorovna elini zoraki uzatarak, ''Çok memnun oldum.'' dedi. Bir dakika kadar konuşmadan oturduk. Olimpiyado Yegaroğlu'na, arkadaşım Dokikin'e döndü. ''Sanırım bizi beklemiyordunuz. Zaten ben de pek gelme taraftarı değildim. Soylular Derneği Başkanı'nı görmeye geldim. Bu esnada sana da uğrayayım.'' dedim. ''Niçin başkana gidiyorsunuz?'' Kadın başıyla kocasını işaret etti. ''Niçin olacak? Sevgili eşimden şikayetçiyim.'' Dasiev Andreiç gözlerini önüne indirdi. Ayaklarını iskemlenin altında topladı. Çekingen bir şekilde avucunun içine öksürdü. Ne yaptı da şikayet edeceksin? Kadın derin bir iç çekti. Soylu olduğunu unutuyor. Bilmiyormuş gibi konuşma. Bir zamanlar hem sana hem de anne ve babasına yakınmıştım. Hatta öğüt vermesi için Papaz Gregory'ye bile götürdüm. Bu kadar uğraştım ama kar etmedi. Gördüğün gibi en son başkanı rahatsız etmek zorunda kaldım. Daha ne yapayım? ''Suçu nedir? Adamın soyluluk kimliğine aldırdığı yok. Hoş, içki kullanmaz, uysal ve saygılıdır. Ama soyluluğunu unuttuktan sonra bunların bir değeri var mı? Şuna bir bakın. Kamburunu çıkarmış bir şekilde karşımda oturuyor. Tıpkı ricası olan düşük rütbeli bir memur gibi. Soylu bir insan böyle mi oturur? Adam gibi otur. Dik ve kendinden emin. Anlıyor musunuz?'' Dasiyev Andreiç söylenenleri uygulamak için boynunu dikleştirdi, çenesini yukarı kaldırdı. Kaşlarının altından korka korka karısına baktı. Sanki suç işlemiş bir çocuk gibi, konuşmanın ailevi bir mesele olduğunu anlayınca gitmeye karar verdim. Ayağa kalkmamla Bayan Hilikina bu hareketimi gördü ve bana, ''Zararı yok, oturun lütfen. Gençlerin böyle şeyleri dinlemesi iyidir. Bizler bilge kişiler değiliz ama yine de sizden daha çok şeyler görüp yaşadık.'' ''Bizimki gibi bir yaşantıyı Tanrım herkese nasip etsin.'' Sonra kardeşine döndü. ''Sevgili kardeşim, buraya kadar gelmişken öğle yemeğini de birlikte yeriz. Ne dersin? Herhalde bugünkü yemekleriniz perhiz yemeği değildir. Günlerden çarşamba olduğunu unutmuşa benziyorsun. Söyle de bize perhiz yemeği hazırlasınlar. Hayvansal yağla pişirilmiş etli yemek yemeyiz. Bunu bil.'' Dokukin, Timoçka'yı çağırdı, perhiz yemeği pişirmesini söyledi. Hilikina, somurtarak konuşmasını sürdürdü. ''Yoksa Dasiyev yolunu mu şaşırdı? Sanki ilk kez işitiyorsun. Hoş, sen böyle şeyleri aldırmazsın. Sen de soyluluğu bilenlerden değilsin. Durun bakalım, bir de genç beyefendiye soralım. Bana dönüp, ''Söyler misiniz, soylu bir kişinin kendi sınıfından olmayanlarla düşüp kalkması doğru mudur?'' Kadını dinledim. Cümlesini bitirir bitirmez de. ''Kiminle mesela?'' diye sordum. ''Tüccargu sevgibilerle. Bizimki başka arkadaşı yokmuş gibi ona gidiyor. Birlikte dama oynuyor, yemek yiyor. Bana kalsa o adamı eşiğimden içeri almam. Sonra bir yazıcı parçasıyla ava çıkıyor. Hiç yakışı kalır mı? İnsan bir yazıcıyla ne konuşabilir?'' ''Beyefendiciğim, eğer bilmek isterseniz söyleyeyim.'' ''Bir yazıcı konuşmak şöyle dursun, yanında ağzını açmaya bile cüret etmemeli.'' Dasiyev Andreyi çekinerek, ''Ne yapayım? Karakterim zayıf.'' diyerek kendini savundu. ''Karakteri zayıfmış. Ben sana gösteririm karakter zayıflığını. Soyadımızı küçük düşürmeye ne hakkım var? Kocan mısın nesin dinlemem rezil ederim, anladın mı? Seni insan kılığına sokan benim.'' ''Aslında hılikinler sönmeye yüz tutmuş bir soydur. Ben köklü dokukinler ailesinden gelip onunla evlenmişsem kendisi de bunu anlamalı. Bana asil atalarımdan dolayı değer vermek zorunda. Bilmek isterseniz diye söylüyorum. Bunu adam etmek için çok para harcadım. Onu memurluğa nasıl soktuğumu bir sorun da anlatsın. İlk rütbesini alma sınavı bana tam 300 rubleye mal oldu. Deli miyim? Ne zorun vardı? Bunca iyiliği yaptım. ''Asıl değer verdiğim ailemizin adı yani soyumuzdur. Soyadımızın yüceliğini düşünmesem sen çoktan mutfak köşesinde çürümüştün. Bunu böyle bil.'' Zavallı Dasiyev Andreiç ağzını açmadan karısının hakaretlerini dinliyordu. Rezalet çıkmasından mı, karısından korktuğu için mi bilmiyorum ama iskemlesinde büzüldükçe büzülüyordu. Şirret karısı adamcağıza yemek esnasında bile rahat vermedi. Gözlerini üzerinden ayırmıyor, her hareketini izliyordu. ''Çorbana tuz ek. Kaşık öyle tutulmaz. Salata tabağını biraz öteye koy. Yoksa ceketinin kolu batacak. Gözlerini kırpıp durma.'' Dasiev Andreiç, karısının bakışları altında yemeğini hızlı hızlı atıştırıyor, aslanın önüne atılan tavşan gibi de oturuyordu. Karısının zoruyla perhiz yemekleri yese de gözünü bizim tabaktaki köftelerden alamıyordu. Yemek bitince karısı, ''Yemeğini bitirdiysen şimdi Tanrı'ya dua et.'' ''Tabii kardeşimi de unutma. Bu güzel yemekler için ona da teşekkür et.'' Bayan Hilikina sofradan kalktı. Kardeşi Dokukin'e ikramı için teşekkür etti. Dinlenmek istediğini söyleyerek yatak odalarından birine çıktı. Onun gitmesiyle Dokukin saçlarını sımsıkı tutarak odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Sinirle soluk alıp veriyordu. Eniştesine... ''Sen ne bahtsız bir adammışsın be kardeşim.'' dedi. ''Şurada bir saattir birlikteyiz. Bu kadına bir saat bile zor dayandım. Sense gece gündüz berabersin. Halini düşünmek bile istemiyorum. Sen bahtsız çilekeşin birisin. Her türlü eziyetine katlanıyorsun. Şeytan azabı gibi.'' Dasiyev gözlerini kırpıştırarak ''Ne yapabilirim onun huyu da bu. Yine de Tanrı onu korusun diye gece gündüz dua ediyorum. Çünkü ondan hep iyilik ve sevgi gördüm.'' Dokukin umutsuzluk içinde ellerini silkti. Anlaşıldı. Mahvolmuş bir adamsın sen. Şuna bakın ne durumlara düşmüş. Oysa bir zamanlar toplantılarda kalkıp konuşurdu. Ekin ekme makinesi bile icat etmişti. Cadı kadın adamcağızı eze eze ne hale getirmiş. Diyebileceğim tek şey yazık. Çok yazık. Yatak odasından kadının kalın sesi duyuldu. Dasiyev ne cehennemdesin. ''Buraya gel de şu sinekleri kov, uyuyamıyorum.'' Dasiyev Andreevich karısının sesiyle irkildi. Emir'i bir an önce yerine getirmek için ayaklarının ucuna basarak içeriye gitti. Dokukinse onun arkasından bakarak, ''Tüh senin erkekliğine, yazıklar olsun sana.'' dedi. Son